Ortonov nihayet oturduğu daireyi değiştirmeye karar vermişti. Dairenin fakir, yaşlı, dul bir memur karısı olan sahibesi, ansızın kira dönemini bile beklemeden, Peterburg'dan ayrılmış, taşrada oturan akrabalarının yanına gitmişti. Kısa süre içinde çözüm bulması gereken genç adam, eski dairesi için üzülüyor, boşaltmak zorunda olduğu için canı sıkılıyordu. Kendisi fakir, ev kiraları ise yüksekti. Ev sahibesinin gitmesinin hemen ertesi günü şapkasını aldı ve Peterburg sokaklarında evlerin kapılarına asılmış ilanlara bakarak, renkleri kararmış, içleri kalabalık ve büyük, fakir kiracılar için uygun evler arayarak dolaştı. Uzun süre gayretli bir biçimde ev aradıktan sonra içinde yeni, daha önce pek hissetmediği duygular belirmeye başladı. İlk başta dalgın dalgın ve dikkatsizce, sonra dikkatlice ve en sonunda büyük bir dikkatle etrafına bakmaya başladı. Kalabalık ve gürültülü, hareketli sokak, yenilikler ve yeni yaşam tarzı, meşgul ve iş sahibi herhangi bir Petersburgluyu sıkan ve hayatı boyunca uyum sağlamanın, çalıştığı için çektiği sıkıntıyı ortadan kaldırmanın yollarını aramasına neden olan bu günlük hayat ve sıradanlıklar, bütün bu basma kalıp düzen ve onun yarattığı bakkınlık, Ordinov'u içten içe neşelendirmiş ve etkilemişti. Solgun yanakları hafifçe kızardı. Gözleri yeni bir ümitle parladı. Soğuk ve temiz havayı daha önce hiç nefes almamışçasına ciğerlerine çekti. Kendini son derece rahatlamış hissetti. Sakin ve tamamen içine kapalı bir yaşamı olmuştu. Üç yıl önce... Doktorasını tamamlayıp özgürlüğüne mümkün olduğu kadar kavuştuktan sonra o güne kadar sadece ismini duyduğu yaşlı bir adamın evine gitmiş ve o kadar uzun süre beklemişti ki sonunda üniformalı bir uşak başka bir zaman gelmesini bile söylemişti. Çok uzun bir bekleyişten sonra yüksek tavanlı, loş, içinde fazla eşya bulunmayan, eski büyük aile konaklarından kalmışa benzeyen bir salona girmiş Babasının meslektaşı ve arkadaşı olan göğsü madalyalarla dolu, saçları beyazlaşmış, vasisini görmüştü. Yaşlı adam ona biraz para vermişti. Çok cüz'i bir miktardı bu para, dedelerinden kalan malların satışından gelen paraydı. Ordinov parayı kayıtsızlıkla almış, vasisiyle bir daha görüşmemek üzere vedalaşmış ve sokağa çıkmıştı. Soğuk ve puslu bir sonbahar akşamıydı. Genç adam düşünceliydi ve nedenini bilmediği bir hüzün yüreğini sıkıştırıyordu. Gözlerinde ateş vardı. Kah üşümüş, kah sıcaklamış gibi hissediyordu. Yolda giderken eline geçen parayla iki üç yıl hatta kıt kanaat geçinmek koşuluyla dört yıl idare edebileceğini hesaplamıştı. Hava kararmış, yağmur çiselemeye başlamıştı. Karşısına çıkan ilk odayı kiralamış ve bir saat içinde de taşınmıştı. Odasına bir manastıra girmiş gibi kapanmış ve dünya ile ilişkisini kesmişti. 2 yıl süren bu yaşam onu insanlardan iyice uzaklaştırmıştı. Farkında olmadan yabanileşmişti. Bu süre içinde dışarıda başka bir gürültülü, hareketli, heyecanın ve değişikliğin eksik olmadığı, onu sürekli çağıran ve er geç karışacağı yaşam olduğu aklına bile gelmemişti. Bu yaşam hakkında elbette bir şeyler duymuş ama onu hiç tanımamış ...ve araştırmamıştı. Çocukluğundan beri kendine has bir tarzda yaşamıştı. Artık bu yaşam tarzının dışına çıkamazdı. Ordunov'un büyük karşı konulamaz, insanın hayatını tüketen ve onu diğer dünyadan, yani günlük hayattan soyutlayan bir tutkusu vardı. Bu tutku bilimdi. Bu tutku, uykularını bile zehirleyerek yavaş yavaş gençliğini tüketmiş, havasız odasında sağlıklı besin ve temiz hava olmasına izin vermemiş... Tutkusunun esiri olan Ordunov bunu fark etmek istememişti. Gençti ve başka bir isteği yoktu. Bu tutkusu onu dışarıdaki yaşam karşısında bir çocuk kadar aciz duruma düşürmüş ve insanlar arasında ihtiyaç duyduğunda bile yer bulamayacak duruma getirmişti. Bilim kullanmasını bilenler için bir kazanç kapısıdır. Ordunov'un bilim tutkusu ise kendine doğrulttuğu bir silahtı. Okuyup öğrenme isteği, o güne kadar ilgilendiği her faaliyet gibi mantıklı bir nedenden çok bilinçsiz bir hevese dayanıyordu. Küçüklüğünde bile arkadaşlarına benzemeyen tuhaf bir çocuktu. Ailesini tanımamıştı, insanlardan uzak, garip karakteri yüzünden arkadaşları ona sert, kaba davranmışlardı ve böylece giderek yabanıl, kasvetli bir insan haline gelmişti. Ama yalnız başına yaptığı çalışmalarda da düzenli, belirli bir sistemi olmamıştı ve hala da yoktu. Artık sadece bir sanatçının duyduğu ilk coşku, ilk heyecan, ilk tutku kalmıştı. Kendi sistemini yaratmıştı. Yıllar içinde bu sisteme alışmış, ruhundaki hala karanlık, belirsiz ama olağanüstü aydınlatıcı fikirler. Yeni aydınlanmış bir biçimde yavaş yavaş doğmuş ve bu fikirler ruhunu kaplamış, sıkıntı vermeye başlamıştı. Ordunov hala tam anlamıyla emin olmasa da bu fikirlerin eşsiz, doğru ve özgün olduğunu hissediyordu. Bu yaratma kabiliyeti genç adamın enerjisi üzerinde etkisini göstermişti. Bu kabiliyet gelişti ve pekişti. Ama düzenleme ve yaratma süreci hala uzak, belki de çok uzak ve belki de imkansızdı. Bir yabancı, yaşadığı ıssız çölü birdenbire terk edip gürültülü hareketli bir şehrin ortasına düşmüş bir keşiş gibi sokaklarda dolaşıyordu. Her şey ona yeni ve garip geliyordu. Etrafında kaynaşan ve hareket eden bu hayata o kadar yabancıydı ki, içinde uyanan garip duygulara şaşırmak aklına bile gelmedi. Kendi yabanılığının farkında bile değildi. Tersine, uzun süreden beri yiyip içmedikten sonra sofraya oturan biri gibi sevinçli, Kendinden geçmiş bir haldeydi. Oysa yeni bir eve taşınmak gibi basit bir olayın bir Peterburglu'yu Ordunov gibi biri olsa da heyecanlandırması ve etkilemesi garipti. Ama işin doğrusu böyle bir olay Ordunov'un başına daha önce neredeyse hiç gelmemişti. Üstelik sokaklarda böyle dolaşmak çok hoşuna gitmişti. Fransız bulvarlarında ayda kayda gezenlerin yaptığı gibi etrafındaki her şeyi inceliyordu. Gözlerinin önündeki bu parlak resme artık her zaman yaptığı gibi, altında yatan gizli anlamları çıkarır gibi bakıyordu. Gördüğü her şey onu hayrete düşürüyordu. Her şeyi dikkatle izliyor, sokakta yürüyen insanların yüzlerine düşünceli düşünceli bakıyor, çevresindeki her şeyin görünüşünü inceliyor, insanların konuşmalarını yalnız geçirdiği sessiz gecelerde vardığı sonuçları doğrulatmak ister gibi dikkatle dinliyordu. Önemsiz bir konuşma onu etkiliyor, yeni bir fikir bulmasını sağlıyordu ve Ordunov kendisine odasına hapsettiği için ilk defa üzüntü duyuyordu. Dışarıda her şey daha canlıydı, nabzı daha güçlü ve hızlı atıyor, yalnızlıktan bunalmış, sadece yoğun, yüksek düşüncelerle beslenip gelişmiş zihni hızlı, sakin ve korkusuzca çalışıyordu. Üstelik o güne kadar dıştan bildiği, daha doğrusu bir sanatçı içgüdüsüyle sezdiği bu yabancı yaşama karışmak için bilinçsiz bir istek duyuyordu. Elinde olmaksızın kalbi sevgi ve merhametin hüznüyle çarpmaya başladı. Önünden geçen insanları daha dikkatli incelemeye başladı ama insanlar yabancı, huzursuz ve düşünceliydi. Ordunov'un kaygısızlığı yavaş yavaş farkında olmadan azalmaya, Gerçeklik onu ezmeye başladı ve elinde olmadan saygıyla karışık bir korku duymasına neden oldu. Ordunov yaşamın rengi, parıltısı, girdabı, gürültüsü karşısında yatağından yeni kalkmış ve etrafındaki insanların donuk hareketlerinin çeşitliliğini ilk defa görmüş bir hasta gibi yorulmaya başladı. Üzüldü ve içini bir hüzün kapladı. Yaşamı, çalışmaları ve hatta geleceği için korku duymaya başladı. Yeni bir düşünce keyfini iyice kaçırdı. Birdenbire tüm yaşamını yalnız geçirdiğini, ne kimsenin onu sevdiği ne de onun kimseyi sevebildiği aklına geldi. Yürümeye başlarken konuşmayı denediği insanlar ona sert ve tuhaf bir biçimde bakmışlardı. Onun deli ya da çok tuhaf bir adam olduğunu düşündüklerini anlamıştı ve bu düşünce hiç de yanlış sayılmazdı. Herkesin onun varlığından rahatsızlık duyduğunu hissetti. Çocukluğunda bile düşünceli, sert karakteri yüzünden, kimsenin ona sıcak yaklaşmadığını, kendileriyle aynı seviyede görmediklerini, diğer hiçbir çocuğa benzemediğini hatırladı. Ordunov o anda kendisini bildi bileli, herkesin onu tek başına bıraktığını hatırladı ve ona sırtını döndüğünü fark etti. Farkında olmadan Peterburg'un şehir merkezinden uzak bir mahallesine gelmişti. Tenha Birhan'da kötü bir yemek yedikten sonra tekrar dolaşmaya çıktı. Yine bir sürü cadde ve meydandan geçti. Zengin evlerin yerini uzun, sarı ve gri tahta perdelerin arkasındaki viran kulübeler almıştı. Ayrıca fabrikaların çirkin, renkleri kararmış, kırmızı uzun bacalı binaları görünmeye başlamıştı. Issız bir yerdi ve etrafta kimse yoktu. Her şey asık suratla ve düşmanca bakıyordu. En azından ordu ava öyle geldi. Akşam olmuştu. Uzun bir sokaktan geçerek mahalle kilisenin olduğu meydana çıktı. Dalgın bir tavırla kiliseye girdi. Ayin henüz bitmişti. Kilise hemen hemen boştu ve sadece girişte diz çökmüş iki yaşlı kadın vardı. Saçları ağarmış yaşlı kilise görevlisi mumları söndürüyordu. Batmakta olan güneşin ışığı kubbenin dar penceresinden içeri vuruyor, oluşturduğu ışık denizinin dalgaları kiliseyi yer yer aydınlatıyordu. Ama bu denizin dalgaları kubbenin altına doğru gitgide zayıfladıkça, kandiller ve mumların titrek ışığıyla aydınlanan ikonaların yaldızları o oranda parlıyordu. Ordunov heyecan dolu bir hüzünle ve bitap halde kilisenin en karanlık bölgesinde duvara yaslandı. Bir an için düşüncelere daldı. Kiliseye giren iki kişinin düzenli adımlarının tok sesleri onu kendine getirdi. Gözlerini yerden kaldırıp yeni gelenlere baktı, ve içini tarifsiz bir merak kapladı.